Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'daki her kelime, Allah'a kelâm-ı her kelime. Nasıl ki her şekirdek, bir ağacın özüdür böyle. Yani bir şekilde büyütülse, bir nerede büyütülürsem böyle, mesela inci çekirdeği, bir küçük bir nokta gibidir böyle. Büyütürsen ne olur? İncir ağacının aynı şeyi orada göründür muhtemelen böyle. Büyük kuvve deniyor buna. Bir fiil, ikinci oluyor böyle. Bir kuvve, o böyle böyle. Onun için kuralara mana vermek kolay değil muhtemelen böyle. Allah'ın kelamı, Celle'ye, Celle'ye muhtemelen böyle. Her kelimesinde ne sırrı, ne sırrılar var mühtemelen böyle, böyle. Zaman gelmiş Aleyhisselamadır Peygamberimiz, tek ayet ile gece namaz kum, bütün gece tek ayet okum muhtemelen böyle. Tek ayeti kerem böyle her okuyuşunda, her kelimesinde o âlema dalıyor. O ilâh-i hâfıza dalıyor. Biz daha âl-ı zâne böyle, artık aklımız erdiği kadar inşâAllah, tabi zaman da böyle kıstı burada, biz yapacağız biraz inşâAllah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fîhârkîs samât vererdi. İnne, ile başa i İnne, geldim ve Mutlaka, muhakkak ki, kesinlikle Allah güler böyle. Derin ne varsa bu güler böyle. Fî hâlk-ı vel-erðî Semavat vel burada çoğul geliyor, tekil sema. Arz yani yer, tekil geliyor, dünya bir tane. Belen biri, göklerin yaratılışında, yedi kalit göklerin yaratılışında, Yerin yaratılışında, yedi kat gökler, Ne göklerde? E, ay var, güneş, yıldızlar var, bunların toplu olduğu galaksi deniyor bunlara. Galaksi dışında da başka galaksiler vardır efendim. En yakınımızda, adı Samanyolu galaksi, Samanyolu. Bu işleyi bizde, dünya olarak mı? Güneş demişler efendim. En küçüğü bu efendim. Ne kadar bunun çok mu? Işık yıllığıyla yüz bin ışık, yüz bin ışık olmadı. Yüz bin ışık olmadı. Yani bir insan ışık yıllığıyla, ışık hızıyla hareket etse, etse yaşasak yüz bin yıl, ancak salmanın bir çapı buluşturun bölümüne gidiyorum. Yüz bin yıl ışık hızıyla giderse, böyle, en küçüğü bulmadı. Ondan sonra daha büyükte, milyonlarca çaponlar, büyükte, büyükte, büyük, büyük her bir devranda bunların böyle. Dönüşünde böyle görünük eder Her bir binmek etrafında dünyalar beraberce, süratte beraberde. Dünya, kendi etrafında, güneş etrafında, güneş güneşin etrafında, güneşin başına mek etrafında böyle bütün alandı bir devran var böyle, böyle. Ama boş dünyalar mıdır? Yok değil beraberde. Allah tesbih ediyorlar berabere. Yani her bir berabere. Ay, yıldızlar böyle, Resulü'nün böyle, Allah zikrederek döndüren böyle, aşkı döndüren böyle, aşkı döndüren böyle. Aşk böyle, Peki bunlar bir madde değil mi? Bunların aklı, izanı, bilinci, şuuru var mı bunların böyle? Şimdi şunu günümüzde bu anlamı daha kolay. Mesela, mesela 100 yıl önce, bu biraz muammaydı böyle, bir sırdı, nasıl olur acaba? Bir soru işareti var, kafalı olabilirdi 100 yıl önce böyle. Günümüzde olmuyor ki böyle. Bakın, kasetler, şunlar, bunlar mı istemiyorum, istediler mesela. mesela o da madde değil mi, cansız değil mi? Böyle. O adamın yaratılığı, yapmalı değil mi? değil mi? Ne yapıyor? Hem görüntü, hareket ve ses böyle, hepsinin varım anlamında. Demek ki, insan insanoğlu ne yapıyor? İnsanoğlu, Allah'ın verdiği akıl, fikir ile, görüş ile Mevlam verdiği ne yapıyor? İnsan benim canımı bir şey konuşturuyor böyle, konuşturuyor böyle. Allah konuşuyor mu? Ne konuşuyor Şu alemler alemler yok mu? Tabi alemler mut. Bir gün bir genç karşılaştım, e, hiç unutamıyorum bu tamlar. Benim 16 yaşlarında falan böyle, bir genç ama çok temiz bir gençti böyle. Da görmedim o bilmek istedi olduğunu. Çarşa karşılsın, tabanı şöyle dedi böyle. Rica etti, az bize de görüşen falan dedi böyle. Bir kere oturup böyle, görüştük. Rüyasını uçtu ne görür, rüyası uçtu görür rüyada. Uçmak iyi mi mutludur En iyi ama en iyi böyle. Gerçek münar da kurtuluyor. Yani dünya bağımlıuk oluyor böyle. böyle. var da dünya bağımlıuk mu öyle? Dünya kalmış gönlünde hiç böyle. Böyle, böyle. Su iş bardak mı lazım ne olsun olsun böyle. Eğer bir insan öbüründe şirin bardak istiyorum dedi mi? Bu dünya utarır böyle. Yemek için bir tabak lazım mı? Tabak olsun ne olsa olsun böyle kişi. İşte, ya ben bu da butum attı. Şöyle olsun tabak. Bu dünya utarır böyle. Hiç dünya güne kalmayan kişi birader uçar utarır böyle. Bu adam böyle. Ne kadar uçar böyle? Makamına bir uçak böyle, ona göre böyle. Kimi az uçar, kimi daha uçak böyle, bu göklerine çıkmış muhtemelen, rüyasında böyle. Bir de bahtım gidiyor da böyle, ama rüyayı yeni görmüş de, rüyanın etkisinde, böyle konuşurken böyle, öyle bir dalgın dalgın duruyor böyle. Yani o konuştuğu bir anda feiz aldı böyle, karşısına böyle. Yani kendisi anlası daha böyle. Öyle hâlde ki böyle, bir evli makamlı yani böyle. Ondan sonra kendisinden. Baktım da böyle dünya dönüyor böyle. Allah Allah Allah berabere böyle, böyle. Ay beni dünya bunday berişe, in böyle artık gök iniyor böyle böyle. Sarsı gök böyle böyle. Allah Allah cikre berabere böyle. Ben başladım Allah ciketmana berabere böyle. Bu Allah Allah uyanıyor kimde bağırır böyle. Büyüyor mu? Ama kendini tabii işte. tabii. Kendi frenleyemiyor. Tam iken işte. Bekle tabii. Geç çocuk. Geçeniyor. Aşıyor. Kalkıyor ama duruyor böyle. Aş Allah. Allah diye, Yani dolar çıkacağım diyor böyle böyle. O ne görelim diyor. Sonra tabii yavaş yavaş kendini sakinliyor. Sabah kadar hemen vallahi çekiliyor. Sabah bazen camiye gittim mi dedim ben. camiye gidiyor. Fazıl imamın tabi uyuyor, Aa, bakıyor Allah Allah. Evet imam namaz kıldırıyor, Kud, e, bir hafta konu okuyor. Allah okuyor ama öyle bir cansız ki böyle, ruhsuz, cansız böyle, feyilsiz böylece, bir ölü bir alem böylece. O zaman anlıyor ki ben namaz nasıl namaz kılmışım böyle bir. Kılgın namazlarını sonra tevbiyle Allah-u Allah, Allah ben nasıl namaz kıymışım gibi, gaflet yoldurlar böyle böyle. Me'lam buyuruyor, Yer'in yaradılışında, göklerin yaradılışında, ve akhtâh ve leyli benle hâli. Gece, günün ihtilâfında, ihtilâf, gidip gelişinde, uzayıp kutsalmasında. Ne der şimdi buna, bir işten, söyleşten bunu, coğraf ya, ne olacak dedim böyle, dünya dönüyor, öyle oluyor böyle. Ama kim dünyayı döndürüyor? Kim dünya o dikti nebet malumaya, yani devriye? Dünyayı kim yarattı? Şu boşlukta, kim tuğunu bönecek? E çekim gücü var, güneş çekim gücü var böyle. Çekim gücünü kim yarattı? Onu kim düzenledi? eğer çekeyim gücü güneşin daha fazla olsun oldu dünya dünyanın kendini çeker daha böyle, çeker, yapıştırıyor böyle, dünyaya kalmaz ki, günün ısısında böyle. Gece gününüzde kısalmasında, dünya aynı dönemiyorum böyle, ilk iş olmuyor böyle böyle, böylece, böyle. Böyle. böyle ne oluyor şimdi böyle, hem gece gündüz uzayıp kısalıyor, Kutuplar harici böyle, Kutuplar harici böyle. Bir de Ekvator bu tarafta. Ekvator her zaman aynı gece gündüz. Şimdi de kutuplar değişiyor böyle girdi böyle. Değişiyor böyle. Güney kutbundaki kış oluyor, kuzeyde yaz oluyor. Bey bey bey. Allah, şu kula dünyanın bir dönüşünü şuraya bak. dünyanın dönüşü, dünyanın yardışı böyle. Bu denge böyle. Çekim gücü Yüksek böylece insanı Allah seçer mi? Allah insanı Allah kalksın böyle. Le ayatin le buradaki le bunun cevabı, cevabı inenin cevabı deniyor bu tehdid. Buraya kadar şafiyat, inenin cevabı ilham geliyor burada. Le ayatin ayetler var, ibretler var. Tefik edenler işin, işin böyle, böyle. Kimlere? ''Li ul elbâb'' ''Ul elbaba. Herkes değil böyle, böyle? Herkes görüyor dünyanın döndüğünü. Herkes bunu biliyor günümüzde. Herkes biliyor günümüzde böyle. Aşkım oluyor, sabah oluyor, gece oluyor, kış oluyor, yaz oluyor. Bir şey oluyor böyle ama e, kim yapıyor acaba bunu böyle? Kim bu dengenin üzerine kurdu acaba böyle, böyle? Ama kim buna ibret alıyor? Ne ayatın'' ''Li ul elbâb'' Ulu, sahip anlamda geliyor. Çoğul. Tekili, zü. Mesela zümanı, zü ilmin, ilim sahibi, mal sahibine görece. Bu çoğulu ulu geliyor. Ulu ilmi mesela, ull-elbap. Elbap da lübün çoğulu. Lüb daha bir şeyin özü. kayma özü böyle. Lübba böyle. Özü böyle. Mesela nedir meyvanın lübbu? Tadı mı? Mesela meyvanın lübbu, özü, tadı. İnsan bir karpuzda kesti, önce göz bakıyor, bakıyor, rengine bakıyor göz, gözü o lazım. Anlamaz göz tatlan ki böyle, gözü, rengine bakıyor, kıpkırmızı o, oh, güzel. Bakıyor böyle, kesiyor mesela, bozulmuşlar, pis kokuyor, bunun kokuya bakıyor, güzel kokuyor böylece. Ama ağzına götürüyor, tatlıyor böyle, Acayip bir şey böyle bir, insan mı Bu nedir? Onun tadı, tadı mıdır? Araz deniyor bunlara, ben. renk araz deniyor bunlara. Ben. Dişim değil bir araz deniyor bunlara. Dişimin üzerine varlığını sürdürür, araz deniyor bunlara. Ben. Yani bir insan, mesela bir hastanın ağzının damak tadı gider. O anda sebzenin, ekme, meyvenin tadı vardır. Ama Allah onun damak da almıştır. Damak bir tadı, uçun da böyle. Çiğnin ucu vardır bunlara. Küçeri vardır bunlara. Hasta ne yapar? Her şey boş değil böyle. O Allah'ın kudu azameti böyle. Şimdi hastalanan kişi, eğer iştahı kapanmasa, damahta gitmesin ne olur? Hastalığı artar ki muhtemelen. Mide yani. doldu mu ne olur? Savunma sistemi neyle uğraşsın böyle? Hastalığını yensin, onunla uğraşsın, yoksa bir öldürür olmasın muhtemelen. Önce böyle ne yapıyor hastanın? işini kesiyor mu? Gerekenden böyle. İştanı kesiyor mu? Neden? Bir de boş böyle. Ne oluyor zamanlar böyle? Araba boş değil mi? Boş abi ne yapıyor? Randa çalışılır mı? Rahat çalışılır Değil mi? Rahat çalışılır mı? Şey Ama arabaya sen yükünü fazla verdi mi ne oluyor böyle? Her bir rampaya geldi mi? Araba zorlayı mı? Çekeye her şeye hikmet edemezler. Rabbim, üç tane kesin insan böyle. Buca aleyhisselam madde derim et de, hastaları yemeğe zorlamayın, hadislerim edemezler. La-Tikru'yu ilâh-ı hadislerine başlaması edemezler, hastaları yemeğe zorlamayınız, Allah'ın gelirini doyurur gerekeni, onlara veremezler. Havadan alır, alır, ısınırlar. Aldır, onun öyle olması gerekiyor, böyle. Hasta, susunmuş diyor, yanıyor hararetten, ee, biraz ekmek gibi, bir şey biraz böyle, bir, bir çorba hiç istemiyorum iç demiyorum, canım içti. Işte. İyiydi, şunu ye böyle. Hele çocuğa mesela, zorla böyle. Çocuğa zorla böyle, çocuğa alır ama anılsa, başta Allah'ın sonuna böyle. Bak, ne yapıyorum ben. Hastaların peygaması zorla mı yapıyorum böyle böyle. Su mı içsin, su yapıyorum bu şey böyle. Demek ki bir şeyin lübbu, ödü. Meyvanın da nedir lübbu? Tadıdır bu şekilde. Buradaki girenlere böyle, ull-el-bap, insanın nedir lübbu? Akıl. Akıl. Akıl. Buna ne diyor müfessirler? Zevil-ukul diyor, akıl sahip edilmiştir. Akıl sahip edilmiştir. Şey. Demek ki bir insanın yapısı ne olsa olsun, erkek olsun, kız olsun, yani dış görünümü, bilgisayar yapısı, iş organları, gayet suatlı, sağlam, güçlü, kuvvetli böyle, her şey güzel, aklı yok, aklı engelli, beynisi engelli bu öyle? Yürümesi başkanı vermezler, hareketleri başka, ona insan demeyin bu tarafa, böyle. Namazda olmuyor, dini mükellef olmuyor, dünyada suçtan, ciladan mükellef olmuyor bu tarafa, öyle İnsan edersi, Akıl, akıl, ullâbâbâli. İnsanların kayma özü, aklı. Velham buyuruyor, işte kimin aklı varsa, akıl sabrileyici, bunda ibret vardır bu anda. Akıl da iki veriyor, akıl. Aklın mi'ad, aklın mi aş deniyor. Aklın mi'ad, aklın mi aş. Aklın aş, yani dünya şikayı vermiş, aklı vermiş. Ne iş yapıyorsa, hırsızın bir aklı var, o da onu düşünüyor, nasıl çalayım diye böyle. O da plan kuruyor. Teoristin bir aklı var, orayı altına kullanıyor böylece. Aklım m-ahşı mı diyeyim der. Daha iyi yaşayayım, daha üst makamlara geleyim, daha şuraya yapayım, Bol olsun, mülküm olsun, şöyle yapayım, böyle yapayım, neyse işte böyle, kendi dalında aklı oraya Aklıma Aklı paylaştığım böyle. Aklım m-ahat, ahirette aklı vereyim. M-ahat, dönüştüğünü böyle. böyle. Nedir aklım m-ahat? İşte akıl bu aslında var, böyle. Geleceği düşünme, ünlü görme, önlem tedbir alma, mezhule hazırlanmak mıdır? Böyle. Yoksa Bihalemiz Efendim, işte profesördür de, kaç tane fakültelerin diplomatı almıştır, şudur, uzmandır, işte araştırmaları var, yeni incapları var, şunda var, bunların var, var, var. Ama mezara girince, ne gerekiyor? ''Men Rabbikâh yâldır, yâ muhteşem'' öyle. Ölürken ne gerekiyor kelime-i tevhid gerekir, ölürken muhteşem yâldır, ölürken mühteşem yâldır, ölürken mühteşem Üç tane genç Anadolu'dan İstanbul'a üniversite gitmişler. E, burada deniz görmemişler Ordu Anadolu'da. Üç gibi haber, bir tatil günü, pazar günü, Birisi biniyorlar, motorsuz sandal. Bu arada gezelim diyorlar. Ne kadar, şu kadar fiyatları, şu kadar saat konuşuyorlar. Sandalcı, şu elli yaşındaymış, sandalcı, tabi kürek çekiyor böyle, peş çekiyor. İlle, ''Açıl'' diyorlar biraz diyor, denize diyor. Açıl birazcıklar böyle böyle, geçme diyorlar. Açıl biraz böyle. Üç genç ama derler, sonradan görme, o tipte. Şemerk yapılı böyle. böyle. Sanaja bakıyorlar. Dünyanın haberi sanajının böyle. Emri denize geçmiş. Buna şurası olay böyle. Lafos ne böyle? İşte matematik biliyor musun böyle? Bilmiyorum kardeşim. şimdi kim yaşını bunu anlamam. Hiç onu bile anlamam böyle böyle. Şimdi i̇şte, dedi ki, vah vah. O şaşırmıştı diyor. Boş yaşamışlar, Sırk çekmiyorum bir kürektir, o kadar böyle, bir şey bilmiyorsam boş yaşamışlar. Sanlıca gerek emiyona çafer abi, o bana kirekleri çekiyor bana. Yani üç tane gelip yarışmırlar ki bunlar böyle bir şaka oluşturuyorlar. devriliyor, alıp burayı mı Devriliyor böyle, bunlar denize düşüyorlar, yüzme bilmiyorlar. Eyu kuam mı, çuam bu şekilde? San Marino'ya bir deniz adamı orada büyümüş böyle, hiç anlamıyor, geri yürüyor böyle, atı yavaş kullanıyor böyle, dünü bakıyor gençler barışıyorlar, yüzme biliyor musunuz? Bilmiyoruz, boş yaşamışlar bu tebliğde, boş yaşamış, orada olmaz mı? Değil mi? Gençler fizik bir, kimya bir, otomobil uzmanı oluyor böyle, İşte bakın, kabi girince değil mi? Kabi girince. İki melek, münker, nekir. Münker, nekir hiç bilinmeyen anlamına geliyor böyle. Nekir aynı bezinden geliyor böyle. fiil bez bunlara böyle. Aynı anlamına geliyor. İki melek ama hiç bilinmeyen. Yani meleklere benzemiyor, insana benzemiyor, bir şey benzemiyor. Başka bir varlık bunlar. Melek Ama başka bir görünüm de bunlar böyle. Aniden böyle karşısına çıkıyor böyle. Sanki şimdi çıkıyor böyle iki dikle böyle. Hadi ölüm şokundaki kişi merhabe ke, yuma dinike, ve mennebi ke. Hem işte ben profesörüm de şuyumda, buyumda işte Golden var medya patronuyum. Geçeyim orada. İyidir böyle boş yaşamışlar. Muhammed. Şimdi o akıl sahipleri nedir bundan Bak, Bundan yaşantıları böyle. Yaşantıları Ne yaparlar bundan böyle? Ellezine bu akıl sahipleri, hangi aklın me'at, önünü gören, ünlü hazır yapan, yatırım yapar, ahireti yapan böyle. Yoksa dünya bir kişinin olsa, mesela Kahrun, korkunç zengin demek. Nece imparatora göre böyle, dünya paraşan bir Dünya paraşan bir anlar böyle. Köşkler, derebeyler, saraylar, şatollar, şunlar, bunlar böyle. Aslası, kesinlikle kesinlikle böyle şey. Etrafında carileşmeççiler böyle, bir emirle her şey yapan. Ne olursa sonunda? Kara toprak kımasayanlar yani. Yazdım da aklıma da böyle, bir anlamda böyle. İşte aklım ya, nedir? İlerişini, akı edersin günühteremdir. ondan ne yaparlar? Yezîkurûnallâhe Allah Celi Şânî zikrederler Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Evvela bu, bu, bu, bu Zikir burada, hem din ile zikir, hem de hatırlama adamıdır. Hal unutmazlar ne bunları böyle. Allah emirlerini, namazı unutmaz, orucu unutmaz, farzı unutmaz, Haramı bilir, günahı ondan sakınır. Allah'ı hatırlamak. Allah'ın gâbi olmazsa bundan. De. Nereye baksa baksın böyle, her şeye Allah'ın kuvvetiyle, nazarıyla bakar böyle. böyle Bir şeftaliye bakar, Allah Allah. Biz nasıl bakarız? Acaba tadı nasıl, güzel mi acaba? Nefis bakmalı. De. Onlar, Allah'ın esması gözüyle bakmalı. Esmâsı ve şey Fakrı'da, El-Musavvîr. Nasıl almalı, Allah onu çekilermiştir, O'nun Yaradan'da, değil mi, O'nun Yaradan'da? Yani. Neydi bunun ham maddesi? Toprak işte, bunu göz görelim, O'nun Allah'ın Cile alıyor. Allah'ın kurduğu şu laboratuvarda, ne oluyor? Toprak maddeleri, mesela. Ağacın kökü. Ağacın kökü ne yapıyor? Islanan çamur, elemetlerden ne yapıyor? Ona gerek elemektir ama. Ne yapıyor ağacın kökü bir yerde değişir böyle bu taşlar. Döner böyle. Buna bakar, yok buradaki eleman lazım böyle böyle. Böyle. değil mi? Böyle bakmıyor. Nasıl bir çayırdı hayvan otlar mesela, koyun, inek otları böyle. Bir, bir otlar gider, bir kokur. Bunu almaz, böyle. Gider, oraya gider. Böyle. Aynı şekilde bitkinin kökleri de yer altında döner böyle. Oraya döner, buraya böyle döner böylece. Diğer kenen genelcikti elementleri o cins toprağı bulursa olur, o bulmazsa, ağaç o kuru gider mi demler? Bunu derler. Onun için her yerde şey olmuyor ben oturanlara. Om yerde bir şey var diye. Şimdi insan bu elbap gözüyle bakınca ne oluyor? Bakın böyle hamal ise kara toprak, çamur yani, ben, ben, ben. çamur. Üzerine şaplı insan ona tiskiniyor böyle, ama yıkıcı insanlar. Dolayısıyla çamur, ağacının göbeğesinde olsa işlem oluyor böyle. Havadan karabuzlu asıl böyle, günü 3 alıyor böylece. buna birleşiyorlar. Şey o şerh sahilinin sapından ona gıda geliyor. Karabuzun sapından, karabuzlu gıda gidiyor aklı küçük önce böyle, toplantı katıyor böyle. Nasıl gidiyor gıda? Kabuzun sapından, ince sapından ona gıda gidiyor. Kahvunu oradan gidave diyebilir. Oraya gidiyor böylece. İşte ne diyor bunlar? Tefekkürdü görünmem böyle. Kıyam mevkuvalacunabihim. Vazay şu oldu öğretmen Şah hocam böylece. Şah hocam. Kıyamı ayağa da böyle. Ve mevkû'dan oturdu öyle de. Ve alâ yan yattığı yerde de. zaten üç harbalı insanlara böyle, insan ayaktadır, yürüyor, birisine bakıyor, araba bekliyor, işini ayakta yapıyor, ayakta böyle. Kişi o dinleniyor, yemek yiyor veya işini masa başında oturuyor, oturuyor böyle. Yürü yattı. Ve alâ Vâlâ cunubun, cennemin çoğulu, Cen can devletleri böyle. Demek ki yan yatmak, bak uygun bir böyle, hem sünneti böyle, sağ yatmak böyle. Sırsı iyi değil böyle aslında böylece, yan yatmak daha eftari böylece. Ne yaparlar bunlar? Herhalde Allah unutmaz onları. Demek ki gönül başka şeyleri arınınca, kopunca, gün Ruh dönüyor. Gönül tabiatına dönüyormuş. Böyle. Kar başka. Gönül bulundum. Böyle. İnsan hasta o derevulken böyle. Ruhtra aslında böyle. Gönül yani dediğimiz böyle. Ne yapıyor? Gönül böyle kudret dönüyor böyle. Yani kederden şundan bundan dünya iş meşgulerinden kafefaz diyor. Matmuna arındı mı gönül böylece? Ne yapıyor? Gönül aslına dönüyor. Yaradan'a dönüyor gönül böyle. Döner böyle. Nereye baksa onun kudreti görüyor böyle. Oluyor. Gökler'e bakar, o güneşi yaratan, yıldızları yaratan, ayı yaratan. İnsanlara bakar, Yunus'un bir sürüdü var. Güzeli görmek, bize bir türlü, bizi bitirir. Güzeli görmek, bize bir türlü, bize bitirir. türlü. Çünkü aşık aşığınız bir genç bir kız gidiyormuş tabii, kapalı, meşrular bu şekilde böylece. Aşık şey şöyle bir karşıdan bakıyor, Kızın gün Allah diye yanıyor mu? Yani. Şehiz kıza böyle. İşi böyle. Gönül kızın böyle genç kız. Ama yolda gidiyor ama böyle. İşi böyle Allah Allah diye yanıyor böyle. Şey. Ağaçı onu o haline bakıyor. Böyle. Soruyorlar. Yunus sen kızan mı bakıyorsun? Evet böyle. Güzeli görmek size bir türlü. Bize bir türlü. Sizinki başka gözle. Başka, başka gözle bakıyor. Başka gözle bakıyor. İşte ayaktayken de böyle, otururken de, yürürken de böylece hep Allah'ı hatırlayabilmek mühtemendir. E i̇nsan bu yola girense, yani böyle olsa demiyorum, çok zor şey mühtemendir. Bizim için çok zor bu zamandı. Olmuş başka tabi böyle, çok zor. Ama insan bu yola girerse, insan biraz gönlünü Mevla'ya döndürmek çalışırsa ne olur? Önce namazda belli olur. Alameti namazda. Kişinin namazı Allah'ı hatırlayıp biliyorsa ki el bağladığı işine bıraktığı sabah uykusundan kalktı, yatağından kalktı, mesleğe geldi, evinden yıkılır neyse, abdestini aldı, küreğe döndü, el bağlı teslim oldu. Bu bedensel, güzel, böyle kadar. Sonra, sonra zor işlendir. İşte sorsu değil olsa yani gündem değil de öyle olsa mesela olsa galiba. Ogres fatihen o da var. Elhamdülillah manası anlamı on saatsürüm tamam. Bir elhamdülillah. Bir elham kökün nedir bu madde böyle. Lilla Allah'ıma biz hamd ederiz böyle. İya kenabude ve iya kenestae'mal. Kulum o dereye girmesi böyle. Atlaması böyle. Aşkullah. Aşk derese böyle. İyi arkadaşlar ne İşte hiç olmazsa der, yani kendimizde bilelim bu ortam böyle böyle. Yani kendimiz bilelim ki böyle yani şu an ben kendi adıma konuşuyordum tabii, tabii size bilmiyorum ben, herkes kendini kendinizi bilmiyordunuz. Şu an kendi adıma konuşuyorum böylece yani kov bir taş bir canlı bir şey oldu bileyim kendimizde Ya hatırım. O an işte kendimizi alıttıralım oturun herhalde. Ölüm kovadıyor oturun herhalde. Çağrı mı kovadıyor oturun O anda iman kovarama kovadı oturun herhalde. Çağıcısını kovadı mı evde ne? herhalde. Neler oluyor o anda Son bir imtihan, son bir sınav. Böyle. Neler nere oluyor o anda Neler görüyor ki şu anda? Neler görüyor o anda Neler oluyor herhalde? Ne versen boş yaşamışsın. Böyle, böyle. Ya. Ya, ölürken, Ondan sonra öyle kabir, ağırtanın ilk menzili, ağırtanın ilk gülmü kapısı, sonukulama yeri. Onun için az cemaatimiz, kendimizi hep kandırmayalım, mutlaka, İşte benim yaptım bana yeter demeyelim, mutlaka, yapamıyoruz diyelim, mutlaka, evet diyelim öyle. bir korkusu öyle bırakalım inşâhı, mutlaka, hepsi Allah'ın sınırı, barak olsun hepiniz inşâAllah.